Sadece Ağustos ayında çoğunluğu hesler olmak üzere 30'a yakın acele kamulaştırma kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Mahallelerden Sulu Kule, Tarlabaşı ilk acele kamulaştırma kararı alan örnekler. 2011'de Mersin Akdeniz Belediyesi Çayçilek Özgürlük Mahalleleri ve şimdi ise Fenerbalat Ayvansaray sırada. Sulu Kule dışındakilerde bu karar uygulanmadı. Sulu Kule'de el koymalar yapıldı.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 Bir günde defrende yammaz olur. Bizim seçtiğimiz insanlar. Evet. Hadi. Adam diye saydık ama maalesef. Koyverdi, koyverdi, koyverdi. Şimardı. Şimardı. Kalkma oğlum bari rahatsız. Affedersiniz. Ayasından rahatsız çalışamıyor bile. Kiracı. Dur komşu bakın ya. Adam yerine saydı. Çıkardı konu ama. Ha neredeyim biliyor musun Necla? Yemin ederim. Uzak bir zağa Bize söz verildi. Ne söz verdi? Şey, kaya başından yazın. Ha, şeyleriz yani. evleri verilecek. Ha hani öyle mi? çok söz hani verdi, geçti. Kast sefer dilekçe verdik. Kast gittik. Şey yaptı hani ya. Bir gün bizi aramadılar. Telefon numarası aldılar. Nerede kaldılar? Hı? Vallahi o zamanı geldi mi kapımı söyle. Yoksa oydan sonra biz vatandaş değiliz. Eş temin edeyim, kiradayım. Bir çocuğum çalışıyor da rahatsız ödeyemeyim bile. Ne olacağım ben yani? Yani amaç kentsel dönüşüm altında insanları buradan kovma. Ama buradaki insanların bir kere yaşam tarzı çok farklı. Yani bunların iki tarz yaşam tarzı var. Biri evlerine, bir sokakta. Yani bunlar hayatlarının büyük bir kısmı evlilerinin içinde ve dışarıda geçiriyorlar. Yani ben de burada yaşıyorum ve gecenin ikisine, üçüne kadar komşuların bir şehri sokakta devam ediyor. Sen bu insanları buradan alıp o kocaman e, beton yılının içine sokamazsın. Kesin kesin olamaz. Yani çünkü bunlar sokağa alışmış. Bunların nefes aldıkları bir yer varsa o da sokakları. Sen onları komşuluk ilişkisi adı altında e, Tuzla'ya veya Kayaşehir'e gönderemezsin. Bu anlamsız bir şey. Burada çok ciddi bir rant var. E, Toplum da bunu görüyor zaten ama insanlar güçlü, iktidar güçlü. Ses çıkaramıyorsun. Çıkaranların ne hale geldiğini görüyoruz. Gazetecilerden, içerideki olanlardan görebiliyoruz zaten bunları. E, umarım ki çözüm buluruz. Evet kalsan dönüşme ihtiyacı var.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 Sulu Kule projesini kamu yararı olmadığı gerekçesiyle iptal etmişti. Bunu da hatırlayacaksınız. hayvan Ayvansaray kararından az önceydi. Evet Hilal aynı zamanda bu davanın da avukatı. Hilal hoş geldin. Teşekkür ederim sağ Teşekkür ederim sağ olun. Şimdi ben zamanımız der sana çabucak soruları soracağım. Bu sorular aynı zamanda hepimizin aklına takılan ama mahallelinin de çok aklına takılan sorular. Şimdi kamulaş acele kamulaştırma gerekçesi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 Zaten e, acele konulaştırmanın koşulları da yok Fener Balık için. E, çünkü Dediğiniz gibi kamulaştırma kanununda ya e, seferberlik hı -hı, halinde hı. ya özel yasalarda görülen yani olağanüstü durumlarda özel bir yasaya dayanarak yapılması gereken hı -hı, işlemler hı. bunlar acele kamulaştırmalar. Nedir bu? E, mesela daha önce e, 5366 sayılı yasa anlamında yasada olmamasına rağmen e, hatırlarsınız belki yönetmeliğini şeye götürmüştü galiba şey planlama odası taşımıştı İstanbul, hı hı, öyle hı. hatırlıyorum yönetmelikteki acele kamulaştırma hükmü iptal edilmişti mesela yasal dayanağı olmadığı için hı hı. Ee, yani yönetmelikte yok dolayısıyla hani pardon üzülüyorum, yasada yok yönetmelikte olamaz, olamaz hı hı. yani e, acele ha şöyle de denebiliyor bazen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 O çok önemlidir. Peki, Altına başı, lazım. Mı mevcut yani? projesini hı hı. geciktirmemek hı. adına belki hı. acele kamulaştırma yolu seçilebilir ama Fener için böyle bir mevcut hı. proje diye bir şey yok ki. Belediyenin sunmuş olduğu mevcut proje kamu olmadığı için iptal edildi evet, mahkeme evet, tarafından. orada proje yok e, yani, e, olağanüstü koşul yok, savaş yok bir yasası yani Hı -hı. özel bir da dayanağı yok. Ortada bir yasal geçerli proje yok. E o zaman niye acele kamulaştırma? Hı -hı. Yani bu Danıştay'a taşındığı takdirde ki taşıyacaklar diye biliyorum Çiğdem Hanım bazı e, mail üzerinden Hı -hı. açıklamalarını Hı -hı. okudum. E, danıştay iptal eder diye düşünüyorum. Yani bu acele kamulaştırma kararına. Ila... Böyle olmaz yani acele kamulaştırma. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi acele kamulaştırma. yok Hı -hı. Peki Mesela Tarlabaşı için, Sulu Kule için bir de Mersin 2011'de de Çay Çilek Özgürlük Mahalleleri için çıkarıldı, uygulanmadı. Ama sulukule için uygulandı değil mi? El koymalar bu, bu nedenle mi oldu? Nasıl oldu? Ses kısık gelmeye başladı. Ha. Tarlabaşı için ne oldu? Şimdi e, acele kamulaştırma, e, Sulu Kule, Tarlabaşı ve e, Mersin'deki 2011'de de Mersin Akdeniz Belediyesi Çay Çilek... Özgürlük ha. uygulandı. Ha, bazı parçalelerde uygulandı. Ne, nasıl uygulandı? O uygulanmadı hiç uygulanmadı Evet tek uygulanan Sulu Kule değil mi? Evet uygulanmadı. Evet, evet. evet. ama tarla içinde alınmış. Alındı. Peki Sulu Kule'de evet. uygulandı. Sonra mahkemenin ama iptal kararı bununla ilgilidir değil mi? Dördüncü idare mahkemenin. Hayır, Değil o, acele kamulaştırma ayrı, Danıştay'da ha, görünen ha, şey. o, tamam. Bizim dördüncü idaredeki iptal kararımız e, Sulukule'deki projeyle alakalı. Anladım. An projeyle alakalı. Acele kamulaştırmanın o zaman, e, tabii Sulukule bir ilkti. Hı -hı. 2005 yasası zaten, 2006. İnsanlar fark edinceye kadar orada süreler geçmişti, cihan 60 günlük süreler. Ha, tamam. Tamam. Yoksa Hı -hı. tabii geçmesi yok. anında Danıştay'a tamammış. Yani. Evet doğru. Evet. Haklısın. Peki şimdi mahalleyle hemen mi başvurma yapması lazım Danıştay'a? Yoksa tebliğat ee, mı bekleyecek? Yok. Şimdi, bu, bu karar tebliğ olmaz kimseye. Ha, bu. Ee, bu karar uygulandığı takdirde tebliğ olur ancak. 7 Ekim'de yayınlandığına Hı -hı. göre 60 gün içinde iptali istenebilir Danıştay'da. Evet. Atacaklar. Peki bir de çok enteresan bir şey. Şimdi bölge 2007'de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 Başka türlü mülkiyet hakkı insan hakkı Hı -hı. yani elleyemiyorsun. Ama... E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 gitti, yani tapular evet, tamamen evet, belediye evet, geçmiş yani. durumda orada. büyük çoğunluğuyla, hepsi değil belki, büyük çoğunluğuyla bitmiş durumda. Yani dolayısıyla bir e, oradaki anlaşmayı kim ne yaptırıyor? Çalık grubuyla yaptırıyor belediye. Evet, yani anlaşması aldığı evet, insanlar evet. üzerinden çalık ile yaptırıyor. Hı. Dolayısıyla orada kamu değil. Bir şirketin, özel bir şirketin hı hı. E, istekleri, e, tasarrufları ve yararları doğrultusunda iş yapılmış oluyor. Yani ne acele kamulaştırma evet, evet. ne normal kamulaştırma hiçbir biçimde koşulu yok. Evet. Gerek Fenerbalat, gerek Tarlıbaşı. Biz bu acele kabulaştırmayı ilk başta HES'ler için görmeye başladık aslında. Orada da aynı şey değil mi? Hı. Suya el koyma, derilere yine işte evet. kamu yararı, evet. köylünün evet. elinden alınması. Orada da ne gibi bir seferberlik vardı? Ha Belki estiri olacak ama e, <gülüyor> yani e, şeyden e, Suriye için yani alınan tezkerenin burada geçerliliği bir <gülüyor> noktası <olsa gülüyor> Yani öyle bir başka bir <gülüyor> ülkede savaş falan yok yani. Ne ilgisi var. Değil mi? Yani Haziran ayında evet. çıkmış bir sürü HES kararı var acele evet. kamulaştırma. Peki, evet. bu Ve tamamen o e, projenin iptalinden Hı. sonra zaten e, Bakanlar Kurulu'nun kararına bakarsanız evet. e, Fatih Belediyesi'nin acele kamulaştırma istiyorum diye İçişleri Bakanlığı'na başvurusu Hı -hı. 16 Ağustos. Yani proje iptalinden sonra evet, ortada proje evet, yok. Evet. Tam, ya, tam ya, da o değil projeyi değil aşı, yani o iptal kararını aşabilmek için yaptığı bir şey evet. bu. Yani bu hukuku araçsallaştırıp yok etmek gibi bir şey oluyor. Evet. Üçümde duyan yok yani her yönüyle yok. Aha. Peki bu Danıştay süreci uzun sürer mi? Bu çok önemli tabii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 ...kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan... ...Cihan Uzunçarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun.